الحمد s-salatu ve على ala rasulillah Allahümme şerhli sadriyi ve yassirli amri vahlu l-ukhutan min lisani yabqahu qawli Allahümme erina l-hakka haqqan varzuqna itiba'ahu ve erina l-bâtile bâtilem varzuqna iştinaba Allahümme anfa'na bima allamtana ve allimna bima yenfa'na Subhaneke la ilma lana illa ma allamtana inneke ente l-alimun hakeem inna رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا لِرَحْمَتِكَ Geçen dersimizde yazar bir giriş yapmıştı. Kafirlere karşı yapılması gereken cihadi hazırlıktan maddi hazırlık ve imani hazırlık yani manevi hazırlığın mahiyetinden bahsetmiş ve bunu da ileriki sayfalarda geleceğini söylemişti zaten. Bugünkü dersimizde İhlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesi hakkında kısa bir hatırlatma demiş. İhlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesi hakkında kısa bir hatırlatma. Niye yazar şimdi hiç alakası yokken konunun içerisine ihlasla başladı? Çünkü daha önce de demiştik, her işin başı ihlastır. İhlas olmadığı zaman hiçbir amel Allah katında makbul olmaz. Kemiyeti ve keyfiyeti ne kadar büyük olursa olsun bir amelin içerisinde ihlas yoksa ve bu amel sünnete mutabık değilse bu amel hiçbir zaman kabul olmaz. Aynı şekil her davetçinin anlatacağı her amelden veya insanları teşvik edeceği her olaydan önce insanlara bir de o amelin kabul olabilmesi için gerekli olan şartlardan bahsetmesi gerekir. Bir amelin kabul olabilmesi için kaç şart gerekiyor? Ney? E, sahip bir iman. Hı. E, Allah Resulün yani yaptığı gibi. Şey. Yapma. yapmak ve Allah rızası için. Allah rızası için. Sahip bir iman doğrudur. E, genelde mesela tefsir kitaplarında işte amelin kabul şartı olarak iki. Ee, şart zikrediliyor. Ayetlerden çıkarılarak tabi sahih iman bizim dönemimizde zikredilmesi lazım yani. Bizim dönem için kim bunu söylemişse çok iyi düşünmüş yani. Bu dönemde gerçekten ihlastan, sünnetten önce milletin bir iman etmesi lazım. Şimdi e, kitaplarda mesela Allah Azze ve Celle Kuran'ı Kerim'de diyor, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ amelan فَلْيَعْمَلْ ve la وَلَا bi بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحْدًا kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir almak istiyorsa eğer Rabbine salih amel işlesin ve işlediği amelde de şirk koşmasın diyor Allah. Alimler buraya dayanarak şu sonucu çıkarıyorlar. Bir amelin kabul olabilmesi için salih amel sünnete uygun olan ameldir. Şirk koşmasın, ihlaslı olan ameldir. Başka bir ayette Allah diyor. بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ muhsinun فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ kim diyor? Yüzünü Allah'a azze ve celle'ye çevirir ve ihsan üzerine hareket ederse onun Ecri Allah'ın yanındadır diyor. Yüzünü Allah'a yöneltmek e, ihlasın kendisidir. Allah'a yönelmek, muhsin olmak da ameli sünnete göre yapmaktır. Hatta buradan i̇bn Kesir iki ayette de e, Selef ulemasından amelin kabul şartı ikidir diye naklediyor. Amelin bu iki Bakara suresindeki ve kef suresindeki ayetlerde i̇bn Kesir amelin kabul şartı ikidir diyor. Biri amel ihlas olacak, iki sünnete uygun olacak. Hatta çok güzel bir fıkıh yakalamışlar. Amel ihlaslı olsa, sünnete uygun olmasa o amel nedir? O amel bidattır. İhlas olsa, sünnete uygun olmasa bidat. Sünnet olsa, ihlasa uygun olmasa bu amel nedir? Küçük şiktir. Yani iki halde de amel Allah katında kesinlikle ve kesinlikle makbul değildir. Onun için yazarın yaptığı gibi ee, konuları anlatmadan, konulara geçmeden önce konunun kabul şartını insanlara anlatmak lazım. Ve arkadaşın zikretmiş olduğu şart olan ee, sahih bir iman, özellikle bizim dönemimizde, şu anki dönemde bu şartı da eklemek güzeldir. Çünkü insanlar şirk bataklığı içerisinde yüzdükleri için e, bu şartı da eklemek güzeldir. İhlas, Allah'tan başka her şeyden uzaklaşarak, Dünyevi hiçbir çıkar ve amaç gütmemek üzere yalnız Allah'a kulluk yapmak ve O'na hiçbir şey ortak koşmamaktır. İhlas niyeti ve ameli şirk bulaşıklarından arındırmaktır. İhlas hiçbir dünyevi çıkar hiçbir dünyevi gaye, amaç insanın kendi nefsinin payı olmadan sadece ve sadece Allah rızası için ne yapmasıdır? Sadece ve sadece Allah rızası için hareket etmesi Allah'ın rızasına nail olabilmek için bir şeyler yapmasıdır. Daha kısacası bir deyimle başka bir selef aliminin tanımına göre ihlas, kişinin Allah'la kendi arasındaki bütün engelleri ortadan kaldırıp atmasıdır. Yani bir iş yaptığımız zaman mesela, bir iş yaptığımızda önümüzde Allah'la aramızda ne tür engeller var? Bir, dünya engeli. Yani işte e, ya bunu yaparsam varacağım mevki ve makam nedir? Bu benim dünyadaki makamı ne kadar ilerletir? İki, insanlar desinler. Yani ben bunu yaptığımda insanlar bana ne diyecekler mesela? Üç, mal mülk olabilir. Yani işte bulunduğu ortamda o amel insanı yüceltiyor olabilir. İlâhidî. Bunlar hepsi kişiyle amel arasına giren nelerdir? Kişiyle amel arasına giren engellerdir. Yani İhlas'ın özet tanımı kişinin Rabbi ile arasındaki bütün her şeyi atıp sadece onun için ne yapmasıdır? Sadece onun için amel yapmasıdır. Sonra da yazar bize Ömer İbnül Hattab'ın. E, sayıhte geçen Bukhari Müslü'ne geçen şu hadisini rivayet ediyor. Ameller niyetlere göredir. Herkesin e, niyetinin karşılığı, herkes kendi niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulüne hicret ediyorsa hicreti ona kim de dünyalık elde etmek veya bir kadınla evlenmek için hicret ediyorsa onun hicreti de onadır. Bu hadis nedir? Bu hadis İmam Şafii'nin dediği gibi ilmin üçte biridir. Bu hadis İmam Şafii'nin dediği gibi fıkhın yetmiş babının kendisine girdiği bu hadis Hafiz ibn-i ile İmam Nebevi'nin dediği gibi bu hadis dinin esaslarından bir hadistir. Bu hadis İmam Ahmed'in dediği gibi din üç hadis üzerine döner. Bu hadis de onlardan nedir? Bu hadis de onlardan bir tanesidir. Niye? Amelin kabul olma mahiyetini, bir amelin neyle kabul olacağını bize açıkladığı için ama size dinin neyini? Din üçte birini açıkladı. Ne diyor? Ameller niyetlere göredir. Ve herkese kendi niyet ettiği vardır. Ameller Niyetlere göredir. Herkese kendi niyet ettiği vardır. Burada bir örnek vermiş. Kim Allah ve Resulüne hicret ediyorsa hicreti ona. Kim dünyalık elde etmek için bir kadına hicret ediyorsa hicreti de onadır. Şimdi dikkat ederseniz bir hicret, iki tane hicretten bahsediyor. İkisi de sonuç itibariyle, isim itibariyle hicret. Fakat biri Allah'a ve Resulüne öbürü kişinin kendi hicret ettiği şeye. Aradaki fark ney? Biri Allah için yapılmış, öbürü kadın için yapılan bir icret olduğundan veya dünya için yapılan bir icret olduğundan bu hicret Allah rızası için olmuyor. Yeri gelmişken bu hadisle ilgili şöyle bir talih de yapalım küçük, bilginiz olsun diye. Ameller niyetlere göredir. Hadisinde şimdi asrımızda özellikle böyle kötü yani yanlış bir şey yapacak olan insanlar yaptıkları yanlışları bu hadise meşrulaştırırlar. Ameller niyetlere göredir. Yani ben tamam, belki yapmış olduğuma siz küfür diyebilir, diyebilirsiniz ama ben bunu ne için yapıyorum? Ben bunu gene Müslümanlar için yapıyorum. Müslümanların da sözü olsun diye yapıyorum. Yani işte efendim Müslümanlar böyle biraz ortada görünsün diye, ön safta olsun diye ben bunu yapıyorum. Şimdi burada ameller niyetlere göredir. Ama hangi ameller niyetlere göredir? Yani tüm ameller mi niyetlere göredir? Yoksa sadece meşru olan, ve itaat olan ameller mi niyetlere göredir? Tabii ki sadece meşru olan ve itaat olan ameller nedir? Ameller niyetlere göredir. Niye? Çünkü İslam dininde, önce bu, burada lugavi bir şey var, yani lugavi bir nokta var. İşte burada mutlaka e, mutaallıkın mahzuf olması lazım, işte o da meşru gibi. E, fakat yani bundan ziyade, böyle işin lugavi boyutuna girip e, lügatla olayı çözmekten ziyade, şöyle bir olay var burada. Şimdi İslam dini bir bütündür. Siz İslam dininde sadece bir tane hadisi veya bir tane ayeti koparıp onunla amel etmeye çalıştığınız zaman İslam dinini kökünden yıkmış oluyorsunuz. Yani din bir bütün, siz dini bir bütün olarak değil ya de sadece bir bölümle ele alıyorsunuz. Amel konusunda sadece bu hadisi yok. Sadece bu hadis olsaydı amel konusunda tamam diyebilirdi insan. Fakat bunun yanında amelle ile ilgili konunun başında zikrettiğim amelin Allah katında kabul olabilmesi için Öyle değil mi? Amelin Allah katında kabul olabilmesi için iki tane şarttan bahsettik. Bu şartların yerine gelmesi lazım. İhlas ve sünnete uygun olması lazım. Yani amel, meşru bir amel olacak. Ameller niyetlere göredir diyoruz. Fakat hangi ameldir niyete göre olan amel? Meşru olan, Allah için yapılan ameldir. Yoksa zaten Allah için olmayan veya Allah'ın haram dediği bir şey yapmak, ee, niyeti ne kadar güzel olursa olsun o amel ne değildir? O amel... Kişiyi Allah katında hiçbir şekilde temize çıkarmaz. Ve bu ayetten şerh ederken eski alimlerden İmam Nevevi ile İbn-i il bu konuya değiniyorlar. Yani amelin e, niyetle amel olabilmesi için meşru amel olması lazım. Haramlarda bu geçerli değildir. Hatta İmam Nevevi'nin ne örneğini veriyor? Bir adamdan bir örnek veriyor. Diyor ki, yani kişinin bir kadının yüzüne bakıp da ben Allah'ın güzellik sıfatını buradan müşahede ediyorum demesi bu adam bu nedir? Bu gene haramdır diyor. Bak vermiş olduğu örnekte şunu anlatmaya çalışıyor. Niyet ne kadar güzel olursa olsun, yani hani ben Allah'ın güzellik sıfatını müşahede ediyorum diye, yapmış olduğu amel yani vasıta yanlış olduğundan dolayı nedir? Vasıta yanlış olduğundan dolayı, aracı yanlış olduğundan dolayı niyeti adamı kurtarmıyor. Bu adam da yine günahkardır. Allah rahmet etsin, eski âlimler bu noktaya demek dikkat etmişler. Yani birileri gelip bu hadisi kullanıp kötü amellerini meşrulaştırağı, bilirler diye. Ondan dolayı bir de şimdi şu vardır. Hiçbir zaman şunu unutmayınız. Dedik ilk birincisi bir amelin kabul olabilmesi için iki şart vardır. İhlas ve sünnete uygun olacak. Kötü amel hiçbir şekilde sünnete ne olamaz? İki uygun olamaz. İki e, eski alimlerimiz bu noktaya aynı zamanda ne yapmışlar? Dikkat çekmişler. Yani bu hadisi şerh eden alimlerimiz. Üçüncü nokta ise İslam dini zahire bakar. Biz zahire baktığımız zaman adamdan kötü bir amel sadır oluyor ise eğer, biz bu adamı o kötü ameliyle yargılarız. Yani biz kimsenin niyetini sormayız ki, efendim hani benim niyetim iyi ben kötü amel yapıyorum öyle değil mi? İslam devleti de olsa, İslam devleti olmasa da insanlara biz ne göre nasıl muamele ediyoruz? Zahiren muamele ediyoruz. Adamdan zahiren kötü bir amel sadır oluyorsa, biz ona kötü muamelesi yaparız. Burada biz değil, Ömer radıyallahu an. Bukhari'de bir rivayette Resulullah vefat ettikten sonra minbere çıkıyor. Ey insanlar diyor, önceden insanlar vahiy ile muakaza edilirdi fakat artık vahiy kesilmiştir. Onun için dikkat edin, biz size zahirlerinizle muamele yaparız, bakarız. Kimden iyi amel görsek ona karşı iyilikle muamele ederiz, kimden de kötü amel görsek ona karşı kötülükle yani yaptığın aynısıyla muamele ederiz. Ve kimsenin de içine ne yapmayız? Kimsenin de içine bakmayız diye Ömer anh husus ne yapıyor? Konuyu bu şekilde çözüyor. Ondan dolayı e, zahiren insanlara muamele edilir. Vahiy kesilmiştir. Kimsenin iddia ettiği şeyi bilmiyoruz. Herkes içinden farklı bir iddiada bulunabilir. Bu hadisin e, bu insanların istidlal ettiği gibi yönde kullanılacak hiçbir şekilde malzeme değildir. Ebu Musa el-Eş'ari, bir bedevli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dediğini rivayet eder. Ey Allah'ın Resulü, biri ganimet elde etmek için savaşır, biri meşhur olmak için savaşır, biri de yerini görmek için savaşır. Bir rivayette cesaretini göstermek için savaşır. Biri de kavmiyetçilik uğruna savaşır. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'ın sözünün en üstün olması için savaşırsa, onun savaşı Allah yolundadır dedi. Dikkat ederseniz, Adam geliyor burada Resulullah bir savaş soruyor. Ve e, hepsi savaş. Ganimet için savaşan da savaş, cesaret için savaşan da savaş, kavmiyetçilik için savaşan da savaş. Sonuçta savaşıyorlar. Fakat Allah Resulü ne diyor? Bunların hiçbirinin Allah yolunda olmadığını, Allah yolunda olacak olanın menkatel ale tekune kelematullahi hiyel fi sabilillah. Kim Allah'ın kelimesi en üstün olsun diye savaşırsa onunki Allah yolundadır. Bu hadis de bize neyi gösteriyor? İhlas. Yani savaşırken dahi canını verirken dahi gaye Allah'ın dini değil de nefsin birtakım arzu ve hevesleri ise o bile yine ne oluyor? O bile boşa gidiyor. Yani ya tamam hem savaşayım hem de insanlar beni görsün. Yani desinler bak işte işi biliyor. Yani bu dahi olsa işin içerisinde ne olmuş oluyor? Onu boşa götürmüş oluyor. İşte ihlasın önemi nedir? İhlas bu kadar önemlidir. Cihada hazırlık cihadın mukaddimelerindendir. Yani cihadın ön hazırlıklarındandır. Ve aynı amaçları taşır. Bu hazırlık esnasında Müslüman kişi yaralanmaya veya şehit olmaya maruz kalabilir. Bu nedenle niyetin Allah için olması ve eğitimi de Allah'ın sözü üstün kılmak niyetiyle yapması gerekir. Ecrini ancak bu şekilde alabilir. Mücahitler için vaad edilen sevap, yapılan işin tamamen Allah Teala Ta yolunda olmasına bağlıdır. Bu nedenle meşhur olmak, falan kişi kahramandır denilmesi veya memleketine döndüğünde arkadaşlarından daha üstün bir konum elde etmek için Müslüman bireyin eğitim görmesi caiz değildir. Şimdi e, yazar burada aslında çok güzel bir noktaya değiniyor. Kendi mücahitlerin komutanlarından olduğu için e, mücahit olan insanların da kalbindeki hastalıkları çok iyi biliyor. Yani birçok insan gittiği zaman oralara Gerçekten Allah için gidip orada cihat mı etmiyor adam. Adam gidip orada derde altı ay, beş ay kalıp geri dönmek. Ee, amacı ne? Gidip orada işte ben cihat ve hicret ettim diyerek gelip insanlara bu şekilde üstünlük sağlamak. Şeyh de Allah alem bunu fark ettiğinden dolayı. Düşün o kadar ağır bir şey söyledik. Kalem dayanmadı, paramparça oldu bu. Şeyh de Allah alem bunu fark ettiğinden dolayı. E bu noktada ne yapıyor? Bu noktada yani aslında oraya gelenlerin dahi eğitim anında bile dikkat etmeleri gerekti. Yani eğitim anında bile illa savaşmaya lüzum yok. Kişinin ne olabileceği, kişinin ihlatsız olabileceği söz konusu olabilir. Ve buna çok güzel bir örnek de veriyor. Kıyamet günü ilk karar verilenler şehitlerdir. Hadis-i şerif. Şehit Rabbine gelir, ona nimetini tanıtır, o da tanır. O nimet ile ne yaptın der? Şehit de şehit oluncaya kadar senin yolunda savaştım der. Bunun üzerine bu kişiye hayır yalan söyledin, cesurdur desinler diye savaştın ve istediğin de söylendi. Sonra yüzüstü sürülerek cehenneme atılması emredilir ve cehenneme atılır. Bu hadis çok önemli bir hadis. Yani bu hadisin aslında alim var, şehit var, bir de malını Allah yolunda infak eden var. Zahiri olarak görüntüde cennete en çabuk gitmesi gereken insanlar bunlar. Yani bu hadisin aslında şehidi de aynı aynı konuşma Allah'la alim arasında geçiyor, aynı konuşma Allah'la malını infak eden arasında geçiyor. Düşün şehit, yani şehit olmuş, kanını Allah yolunda akıtmış, kesin insanlar ona cennetlik gözüyle bakıyor. Fakat kıyamette ilk kendisiyle konuşulacak olan insanlar, bak ilk karar verilenler bunlardır. Yani dünyada, zahiri, cennete en yakın olanlar, kıyamet gününde cehenneme ilk girecek olan insanlardır. Şehit, alim ve aynı zamanda ne malını Allah yolunda infak eden insan. Üçüne de Allah soracak, Niye, ne yaptın benim nimetimle? Allah yolunda canımı verdim diyecek. Şehit oldum. Yalan söyledin diyecek. Cesurcu desinler diye yaptın. Al sana işte dediler de. Yüzüstü cehenneme, alime. Derek Allah'ım ilmimi öğrendim, amel ettim, bir de öğrettim. Yalan söyledin diyecek. Sen sırf desinler diye bunu yaptın. Aynı şekilde aynı konuşma zenginle arasında geçecek. Ve üçü de üstü ne yapacaklar? Üçü de üstü cehenneme gidecekler. Müslüman kişinin eğitimi mali bir yarar, liderlik veya başkasının önüne geçmek amacına yönelik olmamalıdır. Ben kitabı okurken herkes kitabı takip etsin. Nitekim bu şeyleri elde etmeden önce de öldürülebilir ve hem dünya hem de ahiret sevabını kaybedebilir. Bu ise açık bir hüsrandır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur, Resulullah ve şöyle buyurur, Dünya malı ve şerefi için çabalayan kişinin diline verdiği zarar, aç iki kurdun daldıkları, süriye verdikleri zarardan daha büyüktür diye. Şimdi zaten Müslüman akıllı olması lazım. Yani Müslüman şöyle bir şey düşünmesi lazım. Şimdi ben tamam bir iş yaparken her zaman yani İslam'da muhasebe diye bir şey vardır. Öyle değil mi? Muhasebedeki gaye nedir? Bizi amellere itmeden önceki Etken nedir? Bunu tespit etmek. 2- Ameli yaptıktan sonra amelin götürüsü nedir? Götürüsü nedir? Bunu tespit etmek. Yani amelin öncesini, amelin kendini ve amelin sonrasını tespit etmek için İslam'dan muhasebe diye bir şey vardır. حَسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ nefs Hesaba çekilmeden önce kendi nefislerinizi hesaba çekin. Muhasebe Müslüman ne yapar? Önce amelden öncesini düşünür. Beni bu amele iten nedir? Gerçekten ben bunu benza diyeyim ki bugün yolda gidiyorsunuz ve arkadaşlarınızla oturuyorsunuz. Çıkardınız biraz para verdiniz. Eve gittiniz, oturuyorsunuz. Muhasebenin faydası. Ben acaba bu ameli niye yaptım? Gerçekten Allah rızası için mi yaptım? Yoksa desin diye mi yaptım arkadaşım? Önce bunu tespit ediyorsunuz. Zaten burası doğru olmasa o amel kökten nedir? Batıldır. Allah rızası için değilse o amel işe yaramaz. Daha sonra ameli kendisini muhasebe ediyorsunuz. Yapmış olduğum amel meşru muydu Allah için yaptım da? Yani bu amel peki Allah'ın sevdiği bir amel miydi? Doğru bir şey mi yaptım diye? Daha sonra yaptıktan sonra bu amelin bana faydası ne oldu? Yani kalbimi ne kadar ilerletti, ne kadar geriletti diye bunu muhasebe etmiş olabiliyorsunuz. Ve Müslüman bu muhasebeyi yaptığı zaman da, yani belki şimdi burada sen birine bir şey verirsin veya bir şeyi çok güzel anlatırsın, çok güzel izah edersin. Sana çok iyi bir alimdir veya çok cömerttir demesi en fazla üç dakika sürecek. Yani iki dakika, üç dakika yani girip seni bir yerde anlatsa bile yani seni yarım saat, bir saat anlatmaz kimse. Seni en fazla anlatacağın nedir? Filan çok iyi bir ilmi var, filan çok iyi bir cömert, filan çok iyi işte arkadaş canlısı diyecektir. Fakat kıyamette bu seni ne yapacaktır? Kıyamette bu seni yapmış olduğum bütün ameli boşa götürdüğü gibi üç dakikalık bir söylenti için ebedi bir hayatı zarara uğratmak bu da nedir? Bu da akıllı olan insanın kârı değildir. Onun için aslında ihlastan şundan bundan hepsinden önce Müslüman tefekkür edendir. Müslüman düşünendir. Sürekli muhasebe eden, amellerini irdeleyen, öncesini sonrasını karıştıran bir adam bir kere bu hataya düşse de bir bir kere düşmez. Fakat hayatında muhasebe diye bir kavramın olmadığı insanlar bu tür hatalara düşmek zorundadırlar. Çünkü şeytan insanın Kanında, insanın vücudunda kan, kan dolaşımı gibi şeytan dolaşıyor. Bir defa düşüremedi, bir defa düşürecektir. Bir defa düşüremedi, bir defa düşürecektir. Yeryüzünün en hayırlıları, sahabeyi dahi düşürmüşse şeytan ayaklarını kaydırmışsa, bizim ayağımızı kaydırması hayda hayda nedir? Bizim ayağımızı kaydırması hayda hayda normaldir. Müslüman kişinin eğitimi, belli bir grubu veya cemaati destekleme amacına yönelik de olmamalıdır. Grubundan başkasıyla beraber olmazsa, eğitimi bırakacak şekilde olmamalıdır. Çünkü bu durumda kişi Allah'ın sözünün üstün olması için değil, grup hisip veya cemaatin üstün olması için savaşıyor demektir. Bu ise cahiliye bağnazlığıdır. Resulullah şöyle buyurur. Hala cahiliye davası mı? Bırakınız. Çünkü bu dava kokuşmuştur. Kimde körü körüne çekilmiş bir bayrak altında savaşır, kavmiyet için öfkelenir ve kavmiyetçiye çağırır da ona yardım eder, bu esnada öldürülürse, bu ölüm cahiliye ölümüdür. Altındaki hadis de aynı manada. Şimdi dediğimiz gibi bu şeyh cihat komutanlarından olduğundan dolayı Oradaki hastalıkları çok iyi tespit etmiş. Yani e, en böyle insanın canını verdiği amel olan cihatta dahi insanlar niye ihlatsız olabilir? Yani hadi diyelim tamam mal mülk buradan insanlar ihlatsız olmaları normaldir de. Yani adam mal canını vermeye gitmiş artık bundan öte bir yer yok yani. Burada niye ihlatsız oluyor ki adam? Bütün hani şeyi boşa gidiyor, ameli boşa gidiyor. Bir met yöntemi de yani bir şekli de ihlatsızlığın kişinin Allah için değil bir grup, bir cemaat, bir hizip içinde yapması çalışması. Asrımızın en büyük musibetlerinden biri budur. Yani Kur'an ve sünnetteki cemaatleşmeye yönelik yapılan emirler yanlış anlaşılmış, sadece lafız olarak cemaatleşme olarak anlaşılmış, içi boşaltılmış ve tamamen İslam'ın külli ve genel kaidelerine aykırı bir cemaat anlayışı oluşmuş vaziyette. Yani artık bu cemaatçilik değil, bunun adı tefrikadır. Yani bu bugün var olan cemaat anlayışı bunun adı cemaatçilik değil. Bunun adı tefrikadır. Çünkü ümme cemaat nedir? Toplanmadır. Hak üzerine hak ehlinin toplanması demektir. Bugünkü cemaatler hak ehlini bir araya toplamaktan ziyade hak ehlini ne yapıyorlar? Birbirinden ayırmaya yönelik. Yani bugün eğer biz farklı farklı kollarda, farklı farklı insanların farklı farklı bayraklar altında savaşması veyahut da işte efendim cemaat çalışması yapması caiz diyorsak bu birleşmenin imkansızlığından dolayıdır. Yani tevhid ehlinin bir araya gelmesi mümkün değil. İşte beldeler ayrı, bedenler ayrı öyle değil mi? Ve ama biz neyi diyoruz? Şu fikrin aşılanması lazım. Her ne kadar müminler farklı beldelerde olsa da aynı esaslar üzerinde iman etmiş insanlar aynı davanın adamlarıdırlar. Aynı davada birleşmeleri lazım diyoruz. Eğer bugünkü cemaatçilik anlayışı buna engel teşkil ediyorsa demek ki bu cemaatçilik değil, bu nedir? Buna da hizipçılıktır, buna da fırkacılıktır. Yani hatta bir bir adam çıkıp diyorsa ben benim cemaatimin dışında çekilmiş hiçbir bayrakın altında savaşmam. Ya bunlar pratik şeyler ha, bunlar bizim Türkiye'mizin maalesef pratik söylenen sözleri yani. Ee, vallahi benim cemaatin cihat başlatmasa ben kimsenin cihadına da katılmam diye bu kadar bağnazlaşmışsa insanlar cemaatçilik bu kadar insanları böyle e, cemaat değil de din adamın cemaati adamın dini olmuş sanki bu hale getirmişse bu da İhlas'ın öldüğü Allah için değil de cemaat için çalışma aynı şekilde bu bizim sahamızda da olabilir yani davet sahasında da kişi eğer buna dikkat etmez ve sadece bir cemaatin çıkarı için çalışırsa, Allah rızasını gözetmezse, bu da ciddi bir hastalıktır zaten. Bu da işte cahiliye bağnazlığı nedir? Körü körüne çekilmiş bir bayrak altında ne yaptığını bilmeden savaşmak, bu da cahiliye ölümüdür. Eğer ölürse cahiliye ölümü, dava da cahiliye davasıdır. Böylelerin ahirette hiçbir nasipleri olmamakla beraber, savaşta ve dine yardımda büyük fedakarlıkları olabilir. Resulullah, şüphesiz Allah bu dinin nasipleri olmayan kişilerle destekleyecektir demiştir. Yani bu tip insanlar belki Allah'ın dinine yardım ederler fakat Allah'ın dininde hiçbir nasipleri de yoktur. Yani Allah'ın dinine yardım ediyor diye kimseye ihlaslı denmez. Ee, çünkü Allah'ın dinine yardım etse de bu adam ihlas olmadığından ve amel meşru olmadığından amel kabul olmaz. Fakat yapmış olduğu işle Allah'ın dinine destek verebilir. Çünkü Allah dinini istediği zaman istediği yerde İstediği kişiyle destekleme yetkisine sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safında bu tür kişilerden savaşanlar olmuştur. Amansızca çarpışan ama yaralandığında acısına sabredemeyip kendini öldüren adam gibi. Bunu gören Resulullah şüphesiz bu dini facil ile destekler. Allah bu dini facir ile destekler buyurmuştur. Müslim Ömer bin Hattab'dan şunu rivayet eder. Hayber günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bir grup geldi ve falan kişiler şehit oldular dediler. Daha sonra bir adamın yanına gelerek filan kişi de şehittir dediler. Bunun üzerine Resulullah hayır onu ganimetten çaldığı bir abanın içinde cehennemde gördüm buyurdu. Yani adam savaşmış, herkes şehit olduğunu iddia ediyor. Fakat Resulullah hayır diyor o adam cehennemdedir. Sebep? Adam çünkü ihlası değil. Adam ne yapmış? Gitmiş ganimetten bir tane aba çalmış. Amaç Allah rızası olmaktan çıkınca adam nereye gidiyor? Adam cehenneme gidiyor. böyle ki Resulullahla beraber dahi savaşmış olsa... Bukhari Abdullah ibni Amr'dan şöyle rivayet eder. Resulullah hizmet eden ve ölen kirkira adında bir adamdan söz ettiler. Resulullah o ateştedir dedi. Gidip baktılar, ganimetten bir abayı çaldığını gördüler. Vakidi bu adamın savaşta Resulullah'ın biletini çeken siyah biri olduğunu ve ganimetten çalmaz sebebiyle cehennemde olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde tek bunlar değil. Yani adamın biri yine Bukhari'de mesela bir hadiste çok iyi savaşıyor. Yani hiçbir şey gidiyor, geliyor, vuruyor. Sahabe bunu övünce, Resulullah diyor sizden biri cehennem ehlinden birine bakmak istiyorsa bu adama baksın. Şimdi adam çok kahramanca çarpışıyor. Resulullah adama cehennem ehli diyor. Sahabeden biri diyor ki ben bu adamı izleyeceğim. Gidip bu adamı izliyor ve adamın yaralandığını, yaralandığı zaman işte kılıcı göğsüne dayadığını ve kılıcın üzerine bastıraraktan kendini öldürdüğünü görüyor. Yani dayanamıyor acıya ve geliyor diyor şahit ederim ki sen Allah'ın neysin? Allah'ın resulüsün diyor. Yani bakın e, ihlas olmadığı zaman ve Allah rızası gözetilmediği zaman bu adam ne olmuş oluyor? Adam maalesef eee beraber savaşsa dahi bu adam e, cehenneme gidiyor. Neresi yani devam et okuma <gülüyor> ya. Milahıklar Resulullah'la dağovalı ve sellem zamanında savaşa katılır ve infak edenlerdi. Benim Mustalik yer alıp Medineye döndüğümüzde en aziz olan, en aşağılık olanı oradan çıkacak çıkaracaktır diyen kişi ve Savaşı'nda başında değil uzatanlar da o münafıklardandı. <gülüyor> ve yine eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsam elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberleri ile mi alay ediyordunuz ayetin haklarında indiği kişiler gibi. <gülüyor> Devam Onların harcaması konusunda da allah Teala şöyle buyurur. De ki, ister gönüllü verin, ister gönülsüz, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz şüphesiz fasık bir topluluk oldunuz. Cehada katılmalarına ve harcama yapmalarına rağmen münafıklar cehennemin dibinde olacaklardır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Bunlara yardımcı bulamazsınız. Bundan maksat Müslüman'ın kötü niyetten ve hevadan kendisini korumaya çalışması gerektiğidir. İçinde kim kötü bir niyet görür veya kötü hevâ hissederse derhal onu düzeltmeli ve şeytana işini ve cihadın boşa çıkmasına sebep olacak fırsatlar vermemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şeytan akan kan gibi insanoğlunun içine silah eder. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sonra niyetlerine göre dirilirler. Tamam. Şimdi burada yazar ikinci bir noktayı verdi. Mesela dedi ki, yani amel yapmak, şimdi bu aslında çok ince bir nokta da farklı bir şeyle açıkladı yazar. Amel yapmak, kişiyi sadece amel Müslüman yapmaz. Yani çok amel insanı Müslüman yapmaz. Bakın burada mesela e, münafıklardan bahsediyor. Münafıklar cihada katılıyorlar. Örnekler veriyor. Münafıklar infak ediyorlar. Münafıklar namaza geliyorlar. Fakat bu amellerin gerisindeki etken var ya, Allah'ın rızası olmadığından dolayı, bu onları münafıklıktan ne yapmıyor, kurtarmıyor. İslam'ın en zorlu savaşlarından Tebu gazüesinin de işte Tövbe Suresi 60-65 Tebu gazüesinde iniyor. Yani Allah Azze ve Celle mesela o gazveyi şey yaparken, o gazveyi tanımlarken aradan كَانَ ve قَرِيبًا وَسَفَرًا قَصِدًا <لَتَّبعُك> diyor. Eğer kısa bir yol olmuş olsaydı ve kolay bir sefer olmuş olsaydı sana tabi olacaklardı diyor. Sefer gerçekten zor bir sefer. Yol uzun bir yol. Tam böyle o meyvelerin olgunlaştığı şey. kâb bin Malik hadisi var diyor. Resulullah hiçbir savaşa çıktığında mutlaka tevriye yapardı. Yani gideceği yeri değil de farklı bir yeri söylerdi. Tebuk gazvesinde Tebu'ya doğru gideceğini söyledik ki insanlar hazırlıklarını yapabilsinler. Bu kadar zorlu bir sefer fakat bu sefere katılan insanlar münafık. Amel yapmak kişiyi Müslüman yapmaz. Amel yapmak kişiyi muvahid yapmaz. Önemli olan amelin arkasında duran etkendir. Seni o amele iten nedir? İşte münafıkların vermiş oldukları e, paralar, yapmış oldukları cihat Onların münafıklardan ne yapmamıştır? Kurtarmamıştır. Adam dünya kadar mal veriyor. Allah diyor, de. de i̇ster gönüllü verin, ister gönülsüz verin. Sizden kabul edilmeyecektir verdikleriniz diye. Allah onların verdiklerini ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ondan dolayı bu noktayı iyi bilmek lazım. Yani çok amel, çok icraat değildir Allah katında insana değer veren. Allah katında insana değer veren takvadır. Yani amellerin arkasındaki etkendir. Acaba bu ameli niye yapıyorsun? Ameli doğru düzgün niyet için yapıyorsan, odur insanı kurtaran, yoksa değildir. Münafıklar buna ne derler? En güzel örnektirler. Devam et Eki. Enes'in şu hadisin niyeti, niyeti tasvih etmenin ne demek olduğunu açıklamaktadır. Kişi sadece dünyalık için Müslüman olsa bile, çok geçmeden onun için İslam, dünya ve içindekilerin hepsinden daha sevimli olur. Kişinin amel ve cihadından yararlanabilmesi için, halis niyet üzerinde olduğuna dikkat etmesi gerekir. Çünkü İslam cihadın ecrini niyetin doğruluğuna bağlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi sellem şöyle buyurmaktadır. Allah kendisine iman ederek, Resullerini tasdik ederek kendi yolunda cihada çıkan kişi için onu ya cennete koyacağını veya ecir yahut ganimet kazanmış olarak çıktığı yuvasına geri döndüreceğine dair garanti vermiştir. Buralarda hep aynı şeyler. Yani hani cihadın e, amelinde değil de amelin temelindeki ihlastan bahsediyor. Ondan dolayı açıklama yapmıyor. Devam et abi. allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa bulsanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin iyilik olarak yaptıklarında, kötülük olarak yaptıklarında karşısında hazır bulduğu günde insan isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Düşmana karşı savaşırken gelmede ve zaferin gelmesinde samimi niyetin ne büyük rol oynadığını anlamak için şu ayeti iyi düşünmemiz gerekir. Tamam. Gerektir. Yeni bir konuya geçtik şimdi. Konu ne? Bu da şimdi İhlas'ın bizim için değeri bir de savaş esnasında, cihad esnasında, davet esnasında İhlas'ın zafere gitmede ne kadar büyük bir rol olduğunu anlatacak şimdi. Yani İhlas'ın zafere gitmedeki büyük rolünü anlatacak. Buyur okay. Andolsun ki o ağacın altında sana beyaz ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde onları bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetih ile ödüllendirmiştir. Yine onları elde edecekleri birçok ganimiyetler elde mükafatlandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Allah onların kalplerinde onları bildiği sözünden baksak, bu yaptıkları rızvan ve yatına bağlılıkta niyetlerinin doğruluğunu bilmesidir. Bu beyatta öldürülünceye kadar sabır ve sabah göstereceklerine dair söz vermişlerdi. Bu iyi niyetin karşılığı olarak allah Teala onlara güvenlik vermiştir. <gülüyor> Bu güvenlikten maksat da savaş alanında güvenlik ve istikrardır Kalplerinde savaştan kaçmamaya karar verdikleri için Allah oralar yardım etmiştir. <gülüyor> Güvenlikle beraber onlara yakın bir zafer ve ele, geçirece ele geçirecek, ele geçirecekleri bol galimetler bahşetmiştir. Bu ayet doğru niyetinden dolayı Allah'ın kişiye dünyadaki itaati konusunda ve diğer işlerinde yardım ettiğini bununla birlikte ahiret sevabı yine de mükafatlandırdığını bildirmektedir. Şimdi burada eee giderken e, Hudeybiye gününde biliyorsunuz Rıdvan Beyatı diye bir biat gerçekleşiyor. Yani Osman Radıyallahu An Mekke'ye gidiyor müşriklerle görüşmek için gecikince Osman öldürüldü diyorlar. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da onları biata çağırıyor. Tabii buradaki bi'atın ne bi'atı olduğunda Bukhari'deki rivayetler arasında ihtilaf var. Yani ölüm üzerine mi bi'at aldı? Sabır üzerine mi bi'at aldı? Kaçmamak üzerine mi bi'at aldı? E, ravilerin kendi anlayışları yani lafza bağlı kalmak için bir tartışma. Yoksa hepsi aynı manaya geliyor zaten. E, cihat ve Siyer babında konuyu anlatırken, Bukhari rivayetleri getirirken. İla, ila, e, şimdi burada bunlar gelip Resulullah'a bi'at ediyorlar. Sahabeler ve Allah azze ve telle diyor ki Allah sana o ağacın altında biat edenlerden razı olmuştur. Şimdi bu ayette yazarın anlatmak istediği nokta şurası. Yani orada diyor ki Allah onların kalplerinde olanı bildi. Ayetin içerisinde var ya Kalplerinde olan nedir? Niyetlerini bildi. Sana niye itaat ettiklerini Sana niye işte biat ettiklerini Allah azze ve cildi onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Yani onlara güven duygusu vermesi o andaki şimdi savaş anında hal çok kötü olduğundan dolayı kişinin istikrara ihtiyacı var. Kur'an'ın başka yerlerinde mesela Allah'ın en gününü anlatırken feenzarallahu sakinetehu aleykum. Allah'ın üzerine sekinesini indirdi diyor. Allah Peygamber'e hicretini anlatırken فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ aleyhi Allah onun üzerine sekînesini yani istikrar, rahat bulmayı indirdi. Çünkü bu tür anlar heyecan anları. Yani insanın böyle rahatlığa ihtiyacı var. Allah onlara rahatlık bahşediyor. Rahatlık bahşetmekle beraber bunun yanında Allah onlara gelecekte mübarek bir fetih ile onları ne yapıyor? Müjdeliyor. Bunun sebebi nedir? Yani bu kadar şeye hiçbir şey yapmamışlar. Sadece bir biat etmişler. ve مَا فِي Allah kalplerinde olanı bildi. Yani bunu gerçekten Allah rızası için yaptıklarını, dünyalık için yapmadıklarını bilince işte ihlasın zafere götürmede nedir? Zafere götürmedeki etkisi budur. Ve Allah apaçık ayet indiriyor. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَا Biz sana, sana apaçık bir fetihle ile fetih gerçekleştirdik. Fetih metih söz konusu değil. Yani fetihten önce iniyor bu ayetler biliyorsunuz. bir yerden döndükten sonra fetih suresi iniyor. Daha fetihe bir sene var. Ama Allah ne diyor? Biz sana diyor, fetih gerçekleştirdik diyor yani. Fetih oldu bitti diyor. İşte bu da neyin sebebiyledir? وَعَلِمَ مَا Allah'ın sahabenin kalplerinde olanı bilmesi ve buna göre onlara ne yapmasıdır? Muamele etmesidir. Devam et, ahi. Doğru eğitim belirtilerinden biri de insanların övmesi veya yermesi ile itaat üzerinde sebaatın değişmemesidir. Kişinin kendisine verilen ve verilmeyenler cevap yolunda beraber olduğu kişilerin değişmesi veya kendisini yolda bırakması sebebi ile sebaatın değişmemesi ve bu yola baş koyanların azlığından ürkmemesi iyi niyetin göstergesidir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelmiş geçmişti. O ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Tamam. Şimdi burada yazar iki noktaya değindi. Birinci nokta dedi ki kişinin Doğru niyetinin belirtileri nedir? Yani bir insan doğru niyetli olup olmadığını neyle anlayacak? Birinci nokta dedi, insanların övmesi veya övmemesi kişinin ameline ne yapmayacaktır? Etki etmeyecektir veya kendisine bunun karşılığını verilmesi veya verilmemesi etki etmeyecektir. Şimdi insanların övmesi zaten riyanın temel kaynaklarından bir tanesi de insanların nedir? İnsanların övgüsü için bir şeyler yapmaktır. İnsanlar beni övsünler diye yapmaktır. Bundan dolayı mesela İbn-i Riyaya götüren iki tane sebep ve Riyayı kesen iki tane sebebi açıklarken bunlardan bir tanesi diyor, e, insanların övgüsü ve dünya makamına tamah etmedir. Bunları kesmek için de ne yaparsın? İnsanların beni övmesi. insanların seni övmesi, Allah katında senin dereceni yükseltiyorsa çalış insanlar seni övsünler. Yok insanların övmesinin Allah katında bir değeri yok da Allah'ın övmesi önemliyse senin ebedi hayatın için o zaman bırak çalış. Allah seni ne yapsın? Allah seni övsün. İnsanlar seni övmese de çok önemli değil. Nice insan vardır diyor peygamber. Kapılardan kovulur. Elbisesi hiçbir şeye yaramaz. Fakat Allah adına yemin ettiği zaman Allah azze ve celle ne yapar? Allah azze ve celle mutlaka onun yeminli yerine getirir. Bunu bir sahabe için söylüyor. Yani insanların insanlar insan hakkındaki zanlı çok da önemli değildir. Ya Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kişi işte amel yapar, cennet ehlinin amelini yapar. İnsanlar da onu cennetlik zanneder. Onunla cennet arasında bir zira kaldı mı kitap ağır gelir cehennem ehlinin amelini yapar cehenneme gider. Yani insanlar bu çok iyidir demekle ne cennete gidiyorsun ne de insanlar bu çok kötüdür demekle nereye cehenneme gidiyorsun. Önemli olan Allah'ın senin hakkındaki neydir? Düşüncendir. Ve insanın riyanın bu hastalığından kurtulması ve niyetini düzeltmesi için ilaç da kişinin sürekli bu düşüncede olmasıdır. İnsanların beni övmesi, bana Allah katında fayda mı verecek? Yoksa bana Allah katında zarar mı verecek? Allah katında zarar verecekse ve hiçbir faydası yok ise eğer insanların beni övmesinin de neyi yoktur? Bir anlamı yoktur düşüncesinde insan olmasıdır. İki, yani veyahut da birinci maddenin içindeki bir nokta, verilenme verilmeyen, yani bir şeyler yaptığı zaman karşılığını alıyorsa madde olarak, daha iyi işi yapıyorsa, Karşılığını almadığı zaman da e, bir şey yapmıyorsa bu nedir bu Allah tövbe suresinden münafıkların peygamberimizin hadisinde de dinarın kulunun özelliklerindendir. Ta'ise abdu dinar, ta'ise abdu dinar, ta'ise abdu dirhem, ve abdu al In u'at ya ve in yu ve lam yarda. Ta'ise ve ve iza shike fal antqash diyor peygamberimiz sahih bir hadiste. Dinarın kulu helak oldu diyor dirhemin kuru helak oldu diyor, kadifenin kuru helak oldu diyor, bezin kuru helak oldu diyor, verildiği zaman razı olur, verilmediği zaman razı olmaz. Yani kendisine verildiği zaman rıza gösterir, fakat verilmediği zaman ne yapmaz? Rıza göstermez. Bu Peygamberimizin lanet yani beddua ettiklerinden bir kısımdır. Verildiği zaman yapıp, Verildiği zaman vermeyen, razı olmayan. Aynı zamanda Tövbe suresinde Allah münafıkları anlatırken de münafıkların genel özelliklerini, niye izin aldıklarını serdettiği ayetlerin içerisinde münafıkların kendilerine verildiği zaman rıza gösterdikleri, verilmediği zaman rıza göstermedikleri, oysa yakışanın verildiğinde de verilmediğinde de Allah ve Resulüne şükretmeleri gerektiğine dair Allah bu manada ne yapıyor? Ayetler zikrediyor. İkinci nokta, kişiye destek verenlerin kişiyi yarı yolda bırakması. Eğer kişiyi Allah yolundan alıp koyuyorsa yine bu insan ihlasına ne yapar? İhlasını zedeler veya ihlasının tam olmadığını gösterir. Çünkü Taifetül Mansura, yani Allah tarafından destekli olan ve kıyamete kadar devam edecek olan Taifenin en belirgin özelliği nedir? لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ اَوْخَذَ لَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكِ Yani Peygamberimizin benim ümmetimden her zaman bir taife olacak diyor ya, her asırda, her zamanda bir taife var, o devam edecek sürekli. Bunun adı Taifetul Mansura. Bu taifeden olmak, herkesin bu taifeye aday olması lazım. Çünkü Allah tarafından destekli olan bir taife bu. Bu taifenin en belirgin özelliği nedir? Bu taifenin en belirgin özelliği şudur. La يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ اَوْ Kendilerine muhalefet edenler <gülüyor> ve kendilerini yarı yolda bırakanlar onlara hiçbir şekilde zarar vermez. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bu iki noktaya da dikkat etmek lazım. Yani verise, verilmese de insanlar ölse öpmese de yeryüzünde tek başımıza kalsak da bu din Allah'ın dinidir. Allah için savaşılır. Allah için Allah'ın dinine yardım etmek istenilirse Allah da mutlaka yardım edeceğini vaat etmiştir. Devam et Akhil. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı azim ve sabatın değişmesi... Yapılan amel Allah subhanahu ve teâlâ'ya yapılmamasına nedeniyledir. için yapılmamasına nedeniyledir. Doğru niyetin yanında Müslümanın bilmesi gereken şeylerden biri de bu yolda göstereceği büyük küçük her türlü çabanın salih bir amel olduğu ve Allah'ın izniyle karşılaşacağını öğreniyor ki Yapmış olduğu amel neticesinde zafer ve üstünlük elde ile etmemesi arasında yoktur. allah Teala şöyle buyurur. Medinelilere ve çevrelerinde bulunan Bedevilere savaşta Allah'ın peygamberinden geri kalmak, kendilerini ona tercih etmek yaraşmaz. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramak, kafirleri kızdıracak bir işgal etmek ve düşmana karşı başarı kazanmak karşılığında onların yararlı bir iş yaptıkları mutlaka yazılır. Doğrusu Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez. Allah yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde kendilerine vermek üzere az veya çok sarf ettikleri her şey, Yürüdükleri her yol onlar için yazılır. Cihada hazırlık ve cihat, farz ve nafile olarak kulu Rabbine yaklaştıran en üstün amellerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah yolunda bir günde gece tutmak, bir ay oruç tutmak ve namaz kılmaktan hayırlıdır. Kişi nöbetle ölürse hem yapmış olduğu ameli kaybolmaz, hem rızkı verilir, hem de fikriden korunur. <gülüyor> İlallah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlardan ayrılıp ibadete çekilmek isteyen bir kişiye şöyle demiştir. Yapma. Birinizin Allah yolunda nimet tutması evinde yetmiş yıl namaz kılmasından daha üstündür. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Allah yolunda savaşınız. Kim bir devenin savımı kadar Allah yolunda savaşırsa ona cennet vacip olur. Yine aktarılmıştır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle soruldu. Ey Allah'ın Resulü, cihatdan ek ne olabilir? Bunun üzerine Rasulullah buna gücünüz yetmez dedi ve üç kez bunu tekrarladı. Daha sonra ise şöyle dedi. Allah yolunda cihad eden kişinin misali bu mücahit evine dönünceye kadar gününüzde oruç tutan ve geceleri aralıksız Kur'an okuyup namaz kılan kişi gibidir. Tamam. Şimdi burada bu defa yazar neyi anlatıyor bize? Amelin ihlaslı olması için cihadın amelinin mahiyetini bilirse insan, Belki yani ya bu kadar acil olan bir şeyde niyetimi düzelteyim de ebedi saadetimi kurtarayım düşüncesiyle riyayı bırakır ve ihlasa gider. Ve burada getirmiş olduğu ayetten Tövbe suresinde zaten Allah azze ve celle ciyaz edenlerden bahsederken çünkü diyor Allah yolunda susuzluğa yorgunluğa, susuzluk, yorgunluk, açlık, ondan sonra işte e, kafirleri kızdırmak, adım atmak, yol yürümek Hepsinin mücahitler hakkında birer ecil olacağını söylüyor. Hatta Peygamberimiz bunların yanında Bukhari'de bir hadiste diyor ki kim atını Allah yolunda yani Allah yoluna vakfederse, Allah yolunda çıkarırsa o atın e, pisliği, dışkısı, açlığı, midesinin sesi hepsi sahibinin kıyamet günündeki şeyinde olacaktır diyor, terazisinde olacak. Yine Bukhari'de bir hadiste atını bağladığı ipin sallantısı dahi mücahit içinde olacaktır diyor mücahid için ecir olacaktır diyor. Yani cihat öyle bir amel ki zaten Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor. Allah katındaki en büyük derece diyor. Yani ondan daha büyük bir derece olmadığı için bütün dereceleri kapsaması lazım. Bütün dereceleri kapladığından dolayı yani kendi içerisinde aldığından dolayı en yüce derece olaraktan içinde yapılan her ibadet, her amel nedir? Yapılan içerisinde yapılan her şey insana ecir olarak geri dönüyor. İşte bu ayette sayılanlar açlık dahi düşünün. İnsana ecr olarak geri geliyor. Ve burada yine bir hadis var, çok önemli. Allah Resulü'ne soruyorlar. Adam biri diyor ki, ''Dullini amelen ya'dilul cihad'' ''Ey Allah Resulü, diyor, bana öyle bir amel göster ki cihada denk olsun.'' diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, ''Sizin gücünüz yetmez.'' bir rivayette. Yani sizin gücünüz yetmez buna diyor. Israr edince sorunca, Resulullah diyor, ''Sizden biri Mücahit evine çıktıktan sonra hiç durmadan namaz kılacak ve hiç ara vermeden oruç tutacak.'' Bu şekil yapabilir mi? Kimin buna gücü yeter diyorlar. İşte mücahidin durumu budur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aslında burada yetmi yani böyle bir şey yapmak değildir kasıt İşte Hiç sabah kalk, hiç ara vermeden namaz kılıç ara vermeden oruç tut. Burada kasıt ne değildir? Burada kasıt bu değildir. Yani burada kasıt hiç kimsenin mücahidin ameline ulaşamayacağı, mücahidin amelinin nasıl ki bu amel imkansızsa aynı şekilde mücahidin yaptığına ulaşmak da bu şekilde nedir? İmkansızdır. Resulullah bunu anlatmaya çalışıyor. Ve e, gerçekten de yani özellikle e, eski alimlerin sözlerine baktığınız zaman işte adam tövbe etmiş, çok fasıktır, ne yapsın? Bence cihad etsin. E, cümleye bak, adam tek kelimeyle olayı bitiriyor. Yani mesela e, günahkar olan insanlar, hani fasık, içkici, yol kesen, işte tövbe etmiş. Fetvalarında adama soruyorlar, ne yapsın? Tek kelime, cihad etsin. Yani hani cihad en çok içerisinde sevap olduğu için. Ve aynı zamanda faydası tüm ümmeti olduğundan dolayı adamlar genelde ne yapıyorlardı? Cihada teşvik ediyorlardı. da şimdi İbn-i sözü de gelecek. Buyur arkadaşım. İbn-i rahmetullah şöyle der. Cihad, haçtan, umreden ve içinde kılınan bir namazın başka mescidlerde kılınan namazdan yüz bin kez daha faziletli olduğu mescide haramda ibadisi çekilmekten daha üstündür. Allahu Teala şöyle buyurur. Hacca gelenlere su vermeyi mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihat eden ile birin tuttunuz. Allah katında bunlar bir değildirler. Allah rüzgü eden bir milleti doğru yola eriştirmez. İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlılığıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içine tükenmez hizmetler bulunan cennetlerin müjderer. Şüphesiz büyük ecir Allah katındadır. Müslimde Nurman bin Beşir radıyallahu <gülüyor> anh kanalıyla rivayet edilen hadiste i şeriflere sahabenin radıyallahu <gülüyor> anh'un hangi amelin daha üstün olduğu konusunda ihtilaf etmeleri üzerine bu ayet inmiş ve aralarında hükmetmiştir. Şimdi burada e, yine mesela diyelim ki çok önemli bir nokta var. Hani yapmış olduğu amellerle kendini kandıran ve kendini mücahit zanneden işte bununla da beraber e biz de mücahidiz işte diyerekten mücahidlerle aşık atmaya kalkan bazı akıllılar var zamanımızda. Allah azze ve celle bunun cevabını tabii 1400 sene önceden vermiş. Şimdi haclara su vermek çok büyük bir amel. mescid haramı onarmak ondan daha büyük bir amel. İslam'ın beş esasından birine hizmet etmiş oluyorsun. Ve Müslümanların birliği için yani hac vazifesi şeyini biliyorsunuz. Buna rağmen hani düşünüyorlar ya haclara su vermek mi? işte mescid haramı onarmak mı? Yoksa cihad etmek mi diye. Burada Allah azze ve celle ayet indiriyor. Yani ve ayetin girişi bile insanı böyle ürkten. E cealtum siqaata'l hacc wa imarete'l mescid el haram k men amena billahi ve'l yevmi'l ve Yani hacılara su vermekle mescid-i haramı onarmakla Allah yolunda cihad etmeyi bir mi tuttunuz diyor Allah? Bir de beni denk mi tutuyorsunuz birbirine? La yesavunu indallah. Yani Allah kökünden cevabı veriyor. Allah katında bu ikisi eşit olamazlar. Yani Allah katında cihatla başka bir amel eşit olamaz diye Allah azze ve Celle ne yapıyor? La yesavunu indallah diyor. Daha sonra diyor ellezine amenu ve haceru ve cehadu fi sebilillah bi amwalihim ve anfusih azamu Allah. Allah iman eden, cihat eden, hicret eden ve cihat edenler işte en üst seviye kimindir? İşte en üst seviye bunlardır diyerekten Allah azze ve Celle konuya ne getiriyor? Konuya çözüm getiriyor. Ve ayetin devamında işte onların kurtuluşa erenler olduğunu, onlara işte nimetler vereceğinden bahsediyor, önünüzde ayette olduğu gibi. Aynı şekilde İbn-i diyor ki bildiğim kadarıyla alimler Allah için yapılan ibadetler arasında cihadın en üstün olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Cihad, hac, nafile oruç ve nafile namazdan nedir? Nafile namazdan daha faziletlidir. Ondan dolayı da yani e, insanların kendini yapmış oldukları amellerde kandırmamaları lazım. Tamam her amelin kendine göre bir fazileti olabilir, her amelin Allah katında bir değeri olabilir ama tutup bunu işte cihada e, şey yapmak, e, cihada denk tutmak, işte cihatmış gibi anlatmak ve Allah yolunda cihat eden müminlerin e, ecirlerini kendi üzerine ıtlak etmek yapılan zulüm budur. Yani mücahitlere yapılan hakaret budur. Yoksa kişinin kendi yaptığını cihad olarak görmesi normaldir. Herkes kendi peygamberimiz diyor, müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle cihat ediniz diye. Adam dille cihat ettiğini iddia edebilir fakat bunun iyi bir amel olduğunu, sevabının çok olduğunu da iddia edebilir. Bunda buraya kadar da bir sıkıntı yok. Sıkıntı, Kur'an'da Allah için canıyla savaşan insanlara vaad edilen ecri getirip kendi meselesine kullanması ve ben cihad ediyorum demesi bu tahriftir işte. Yani bu Allah'ın en üst derece demiş olduğu mücahitlerin hakkına ne yapmaktır? Onları küçümsemektir yerinde oturaraktan yaptığı birkaç basit amelle onların derecesine uğraştığını söyleyen insan gibidir. Ancak bu nasıl çözülebilir bu sıkıntı? Bu sıkıntı şöyle çözülebilir. Ee, bir ciyad emiri vardır. Kişi o ciyad emirine bağlıdır. O ciyad emirine bağlı olduğu zaman zaten ister e, diyelim Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini düşünün. İşte e, peygamberimiz savaşa çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam. Aliye diyor ki sen şeyde kal. Sen Medine'de kal mesela. Şimdi bir tanesine diyelim gidiyor sen git bize su taşı. Şimdi savaşta o ok katanla kılıç sallayanla su taşıyanla Medine'de duran Ali arasında hiçbir fark var mıdır ecri yönünden? Yoktur. Niye yoktur? Sebep Çünkü Cihad emrine bağlı olduklarından dolayı. Yani sonuçta cihada çıkmışlar bir kere, fakat cihad emiri onları farklı şeylere görevlendirmiş, öyle değil mi? Yani ancak bu iş bu şekilde çözülür. Bunun başka da bir çözüm yolu yoktur. Yani ben normal ameller yapacağım ve ben bu amellerle de kendimi mücahitlerin derecesinde göreceğim. Bu nasları tahrif etmekten başka bir şey değildir. Ee, geç kalan yok değil mi? Sen mi? Saat kaç gün? Ee, bir dakika. Şimdi o zaman burada ben son bir noktayı anlatayım da. Ahi sen dur. Hemen e, sayfa 14 yani. Bir sonraki sayfayı açıyorsunuz. Tam işte yani bulunduğunuz sayfa aynı. Çevirdiğiniz sayfa. Burada e, İslam'da ruhbanlığın olmadığını anlatıyor yazar. İşte diyor her ümmetin ruhbanlığı vardır. Bu ümmetin ruhbanlığı ise cihattır. E, rivayetini getirmiş. Sonra İmam Saraksi'nin açıklamasını getirmiş. Yani eski ümmetlerde ruhbanlık insanların kendilerini dünyaya, e, dünyadan koparıp işte sağa sola vermesiydi. Fakat bizim ümmetimizde ise ruhbanlık nedir? Bizim ümmetimizde ise ruhbanlık kişinin Allah yolunda savaşması Müslümanlara bu şekilde faydalı olması. Aynı zamanda bu ne yapıyor? Aynı zamanda bu e, neyi gerçekleştiriyor bu? Aynı zamanda bu ee, emri bil ma'ruf dediğimiz yani bu ümmetin varoluş amaçlarından bir tanesi en hayırlı ümmet oluş amaçlarından birini de gerçekleştirmiş oluyor. Ee, daha sonra yazar burada e, şu noktaya değinmiş. Mesela diyelim ki bazı insanlar işte aman ben cihada gittim ilim okuyamadım, aman cihada gittim şu gerçekleşmedi, aman sadaka veremedim, aman zikir yapamadım diyor ya. Cihad eden bir insan için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü iki yönden söz konusu değil. Birincisi eğer normal zamanda bunları yapıyorsa Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya kul hastalanır veya yolculuk yaparsa sağlam ve mukim olduğu zamanda yapmış olduğu amellerin ecrini olduğu gibi alır. Yani diyelim ki mesela her gün kuşluk namazı kılıyorsunuz. Hastalandınız kuşluk namazı kılamadınız. Ecrinizi gene alıyorsunuz. Veya bir cüz Kur'an okuyorsunuz mesela. Hastalandınız veya yolculuğa çıktınız ecrinizi gene alıyorsunuz. Niye? Çünkü istekli olarak onu terk etmediniz. Bir, e, arizi bir sebepten dolayı onu terk ettiniz. Allah'ta rahmetinden dolayı bunu ne yapıyor? Bunu size geri veriyor. E düşünün, hastalık veyahut da işte diyelim e, yolculuktan dolayı bu gerçekleşebiliyorsa mücahide Allah bunu kat kat verir zaten. Öyle değil mi? Yani istediği kadar atlarak bunu verir. İkinci nokta, mücahidin zaten bu tür amellere ihtiyacı yoktur. Attığı adımdan tutun, korladı, uykuda korlamasına kadar kendisine ecir yazılıyor zaten. Böyle olduğu için de çok da böyle işte bu tür amellere ihtiyacı nedir? Yoksa zaten en büyük amelin en büyüğünü dinin zirvesini o anda gerçekleştiriyor. Bu noktada ne? Bu noktada bu, bu yani konumuzun içerisinde önemli olan bir nokta. Aynı zamanda e, yazar tekrar tekrar işte e, burada şeyi vurguluyor. Yani e, bu bahsedilen sevabın alınabilmesi, zafere ulaşılabilmesi için buna engel olanlar, engel olan sebeplerin olmaması gerekir. Bunların en başlarına ne gelir? Bunların en başında da ihlâssızlık zaten nedir? İhlâssızlık zaten bu işin en başındadır. Ya de yazar burada e, şu son nokta gerçekten hepimizi ilgilendiriyor. Çok da önemli. Yani e, biliyorsunuz ayet kelimesi kerimede Allah azze ve celle diyor ki son sayfada e, Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler. Şimdi bu ayet indiği zaman Hazreti Ayşe diyor ki, "Rabblerine dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler. Bunlar kimdir ya Resulallah? Yani bunlar Allah'tan korktuğu halde hırsızlık yapan, zina eden, içki içenler midir?" diyor. Hani yani öyle bir grup insan var ki, Rablerine dönecekleri için kalpleri titriyor. Hazreti Ayşe de sonuyor, Yani ya Resulallah diyor, "Hani bunlar e, içki içip, zina yapıp da Allah'tan korkan, hani pişman olan ve Rabbine bu şekilde döneceği için ürperen insanlar mıdır, diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, ''Hayr ey kızı.'' Aksine Allah'tan korkarak namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren kişilerdir. Yani Allah'tan asıl ürperen, döndüğü zaman Allah'a gideceği günde korkan insan kimdir? amel yapan insandır. Ya Rabbim benden kabul etmezse diye. İbni Ömer sadaka veriyor. Adamın biri diyor Allah kabul etsin oturuyor. Başlıyor ağlamaya. İnne ma yekbelu inne ma minel muttakin diyor. Allah ancak ve ancak müttaki olanların amelini kabul eder diyor. Yani ey diyor oğlum bizim verdiğimiz acaba müttaki miyiz ki? Bizim verdiğimiz amel kabul olsun diye. Yani burada dikkat edilmesi gereken Allah'ın övmüş olduğu topluluk kimdir? Namaz kılsa da oruç tutsa da, zekat verse de, amel yap da yine Allah'tan korkan ve ürkek bir şekilde Allah'la karşılaşacağı günü bekleyen. Acaba Rabbim kabul edecek mi diye. Zaten mümin nedir? Mümin korku ve ümit arasında yaşayandır. Hem Allah'ın rahmetine karşı ümitkardır hem de Allah'ın gazabına karşı nedir? Allah'ın gazabına karşı korkandır. Bu ehl sünnetin itikadıdır. Allah'tan sadece korkarak Allah'a yaklaşanlar haricilerdir. Allah'a sadece severek Allah'a yaklaşanlar zındıklardır. Allah'tan rica edip Allah'tan bekleyenler mürciyelerdir. Mü'min muvahid kimdir? Mü'min muvahid ise Allah'tan korkarak, Allah'ı severek ve Allah'ı bekleyerek, Allah'tan bekleyerek, O'nun rahmetini umarak, bu üçünü bir arada bulundurarak amel eden insandır kimdir? Mü'min muvahid budur. Yani mü'min yapmış olduğu mü'min amel yapacak, ameliyle ön plana çıkacak ama sürekli Allah'tan şunu isteyecek. Sen rahmetinle benim amelimi kabul et, ben amelimde taksirat sahibiyim. Bu hem insanın benlik duygusunu öldürür. Yani ben benim, ben yaparım, ben ederim, biz yaparız. İnsandaki bu duyguyu öldürür. Yani Allah kabul etmese bütün yaptığın boşa gitti. Bu, bu bilinçli olan bir Müslümanın kendi benlik duygusu olacaktır? Kendi benlik duygusu bu şekilde ölecektir. Hatta Resulullah Vesselam ne diyor? Altta hadisinizde de var. Resulullah Vesselam diyor ki ee, sizden hiçbirisi ameliyle cennete gidemez. Wala en ya Resulullah diyorlar. Sen de mi ya Resulullah? Ben de diyor. Yani ben de amelimle cennete gidemem. İlla en Allahu bir rahmeti. Allah beni rahmetiyle kuşatırsa müstesna. Yani burada peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın rahmeti olmadan kimsenin yapacağı amelle cennete giremeyeceğini bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ama dikkat ederseniz bak Amelle giremez. Yani amel olacak, bir de bunun yanında ne olacak? Rahmet olacak. Amel olmadan rahmet olmaz. Rahmet olmadan amelin bir anlamı olmaz? Amelin bir anlamı olmaz. O zaman burada müminin nasıl bir itikada e, girmesi lazım? Bol bol amel yapıp Allah için ve sürekli hiç kendini görmeden, yani bu amel Allah'ım sen bu ameli kabul etsen, bu ameli kabul etmesen bu amel boşa gider diye sürekli Allah'ın rahmetine sığınmak ve Allah'ın rahmetinden ne yapmak? Bekleyerekten. Benim böyle bir itikad içerisinde olması lazım ve ahirü davana elhamdülillahi rabbil alamin